Sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle gönlünüzü imandan aydınlatsın sıkıntılarınızı gidersin, Müslüman kardeşlerimize yardım etsin, kafirlere zulmedenlere fırsat vermesin. Allah Azze ve Celle şu kısa ömrümüzde nefsine uyanlardan bizleri eylemesin. Dünyada az bir ömürde dinini kendini satarak geçinip ahirette eli boş kalanlardan eylemesin. Ameli boşa çıkanlardan eylemesin. Ameli salih olan, Rabbinin rızasına eren ve Senden razı kulum senden razı oldum diyerek cennete koydurduğu salih kullardan ilesimiz der. Karanlık zamanlardan geçiyoruz kardeşlerim. Tarih her zaman tekerürden ibarettir. Maalesef imanda da küfürde de insanlar yaşadıkları ortamdan olaylardan uzak düştüğü zaman bir türlü ders almak bilmiyor. Bakın Allah'ın kitabında İsrailoğulları dört kitapta lanetlenmelerine rağmen yeryüzünün hala en azgın insanları ve yeryüzünde hala azgınlık çıkarttıkları gibi herkese meydan okuyan, herkesin kanını içmeye çalışan, kendilerinden başka kimseyi Müslüman görmeyen ve herkese hayvan gözüyle bakan mahluklardır. Çünkü onlara göre Yahudi kanı taşımayan herkes hayvandır, insan değildir. Ve hatta birini öldürdüklerinde, mahkemeye çıktıklarında sen neden öldürdün diye sorduklarında ben insan öldürmedim diye yemin dahi edebilirler. Bu anayasalarında yazılıdır. Çünkü onlar kendilerinden kendi kanlarını taşımayanlara insan demezler kardeşler. İşte bu taşkınlıkları, bu azgınlıkları bu kendilerine güvenmeleri ve yeryüzünde ne kadar güç, para getiren iş varsa elde etmeleri, birbirlerine arka çıkmaları, bu şeyi enerji, gücü kullanmalarıyla şımarmalarına sebep oluyor. Ve yeryüzünde ne kadar güçlü gözüken, kabadaylık yapan, içi boş, sönük insanlar veya devletler varsa, onların üzerine uyguladıkları baskılarla, Yeryüzünü ne yapıyorlar? Kana bulamaya çalışıyorlar. Ama Allah Resulü ve Vesselam ta o günlerde şöyle bir söz söyledi kardeşlerim. O yalan söylemesi mümkün olmayan Resul'dan bize öyle güzel özlü sözler geldi ki onlardan bir tanesi bir taş, bir ağaç, bir eşya dahi olsa arkamda Yahudi var. Gel öldür diye ne yapacak? Nida edecek diyor. Onlar o gün yüksek yüksek duvarların arkasında kendilerini korusun diye duvarlar inşa edecekler ve bütün Müslümanlar onları orada katledecek diyor. Elhamdülillah bugün duvarları inşa ettiler. Kendilerine güzel yerler de yaptılar. Akıbetlerini ne yapıyorlar? Hazırlıyorlar. Bugün bakın yediğiniz bir domatesin dahi e, fidesinin şeyini bozdular genini bozdular yani bitki örtüsünün bile şeyilen oynadılar ağaç taş yani doğadaki her şey artık İsrailoğlu'na Yahudilere ne yapar lanet eder vaziyete geldi ki Allah onları kahresin Allah onların kökünü kurutsun. ve vesselamın bu sözünün tecellisini çabuklaştırsın. Onlar zannediyorlar ki bu yaptıkları zulümle bir şeyler elde ederek bir yere varacaklarını zannediyorlar. Ama her böyle zulmün bir tetikleyici bir şeyi vardır ki Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi muhakkak ki her sıkıntıdan sonra ne var? Kolaylık var. Ayet devam ediyor. Sana daha da güç verir Muhakkak ki bir kolaylık vardır diyorum. Allah bizlere hayır versin. Bizler Allah'a iman eden, onun dinine iman eden, Resuluna iman eden samimi Müslümanlarız. Maalesef dini hayatımıza düzgün geçiremediğimizden yaşantıyı dinin emirlerine göre değil, demin sohbetten önce de bir sigara mevzusu oldu. Düşünün, Allah'ın dininde helal ve haramlar bugün haram dense uygulanmaz halde ama bir sistem diyor ki sigara evde içilmeyecek. Daha önce içiliyor muydu? İçiliyordu. Trende, otobüste içilmeyecek. İçiliyor muydu? İçiliyordu. Allah onu haram dese kimse ne yapmıyor? Takmıyor ama oradaki sistem, oradaki güç, sulta yani nüfuslu olan sulta neyse ne yapıyor? Yapılmayacak dedi mi? Yapılmıyor. Yapan da ne yapılıyor? Cezası kesiliyor. Yani bir yaptırım gücü oluyor. Maalesef kardeşlerim inandık diyen bizler Allah Azze ve Celle cezayı ahirete elfeledi diye bir gevşeklik, helal ve haramda duyarsızlık, işine geldiği gibi bir hareket, ihlassızlık, sammiyetsizlik ihtiyaç içinde olan Müslümanları görmemezdik, bana dokanmadıktan sonra bela ilerden gitsin diyerek bir sammiyetsizlik almış başını ne yapıyor gidiyor. Ve bu da unutmayın ki belanın katmerleşerek güya bela yok denilen yerlere sardığını görüyorsunuz. Bakın aha dün Avrupa'nın Bosna tarafındaydı bela musibet sonra ne yaptı? Doğu bloklarına doğru kaydı sonra Orta Doğu'ya kaydı sonra Bugün bakın yaşadığımız her yerde bir Iraklı, bir Suriyeli mülteci görüyor muyuz? Görmüyor muyuz? Doğuda birçok kamplarda, bir çadırda beş aile, altı aile oturuyor. Bugün banyo yapmadan evinden çıkmayan Müslüman var. Ter kokusu gelmesin diye. Ama insanlar haftalarca banyo bile ne yapamıyor? Yapamıyor. Öyleyse kardeşlerim, iman dediğimiz zaman imanın bir getirgesi var, bir ameli var. Bunun söze, eyleme dökülecek noktaları var. Allah bizlere hayır versin. İman gösterişinden, temenniden ibaret değildir. Kalbe yerleşip amelle birlikte tasdik etmesi ve vücut bulması gereken bir nedir? Eylemdir. İman sözde, düşüncede, her türlü davranışta ne yapacak? insanın eylemine yansıyacaktır kardeşler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Muhakkak ki iman varsa muhakkak bir sabır var, bir bekleyiş var, Allah'a kavuşma var. İman yoksa serzeniş, kadere inkar, Allah'a isyan vardır. Öyleyse dinimizin temel ilkelerini güzel öğrenelim. Bugün bakın bir yerde bir bela, musibet varsa ilk kim suçlanıyor? He? Allah, sanki Allah verdi onların başına bu belayı. Peki ayeti de ne diyor? İyilikler, Allah'tan kötülükler sizin kendilerinizden, ellerinizden işlediklerinizdendir. Diyor. Maalesef bizler bunu anlamış, idrak etmiş insanlar değiliz iyilik gördüğünde, Allah bir genişlik verdiğinde sevinen, sonra Allah'ı unutan, aynen denizde fırtınaya yakalandığımızda veya zora düştüğümüzde Allah'ı hatırlayan, halisane dua eden, genişliğe çıkınca yine unutan. Allah bizlere hayır versin. Her halükarda hamd etmeyi nasip etsin kardeşlerim. İman öyle fırtınalarda, şunda bunda devrilecek olmamalı. Kur'an'da ve hadiste Allah Azze ve Celle ve onun Resulü bizi ağaç olarak neye benzetir kardeşler? Hurma ağacına. Neden hormaya benzetir bilir misiniz? Ha? Münafıktan neye benzetilir Kur'an'da? Dört mevsim dalı yeşil olan çam ağacına benzetilir. Müminse hurma horma ağacına benzetilir. Hurma ağacının kökü yedi kat yerin dibine kadar gider. Deprem, fırtına, kasırga onu kökünden ne yapamaz? Sökemez. İşte mümin böyledir. Her türlü gelen bela ve musibete ne yapar? Sabreder, Allah'a hamd eder, isyan etmez, dimdik ayakta ne yapar? Durur. Her gelen belaya göre imanı yön ne yapmaz? Değiştirmez. Ama... Ormanda giderken bakın koca koca çam ağaçlarının kökünden çıkıp yerde upuzun yattıklarını görürsünüz. O ne? İnen bir yağmur, bir fırtına, bir şimşek onu kökünden ne yapar? Çıkar verdiğini görürsünüz. İşte o görünüşü güzel, konuştuğunda sözünü dinlediğiniz ama içleri bu cehennem kütüğü gibidir diyor o münafıklar diyor. Münafıklar ona benzetilirken müminlerse Kurma ağacına benzetilmiştir. Ne diyor? Boyu yüksektir. Meyvesi tepededir. Kokusu yoktur ama tadı çok güzeldir. Diyor. Allah Azze ve Celle bizleri böyle hayırlı müminlerden eylesin kardeşlerim. Evet, iman artıp eksilme meselesine devam ediyoruz. İlk rivayetimiz Allah kendisinden razı olsun. Hasan-ı Basri'den kendisi Tabi'nin büyüklerinden bir e, alimlerdendir. Allah kendisinden razı olsun. Ve 300 kadar sahabeyi görmüş. 2 sene onlarla birlikte kalmış. Kendisi hadis rivayet eden ravilerdendir. Allah kendisinden razı olsun. Hatta e, Tabi'nin e, Mürsel'ini ilk rivayet eden insanlardandır. Hadis rivayet ederken Allah Resulü şöyle dedi Allah Resulü böyle dedi Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor diye hadis rivayet ettiğinde birileri diyor ki ey filan diyor Allah Resulü ile senin aranda şu kadar zaman var. Sen ne zaman gördüğünde de Allah Resulü böyle dedi Allah Resulü şöyle diyor ki diyorsun ben diyor 300 tane sahabeyle falan savaşta iki sene bir arada bulundum onlar yalan namına bir şey bilmezlerdi. Ama falan oğulları, filan oğulları çıktı da yalancıları kastediyor. Biz diyor senet zikretmek zorunda kaldık diyor. Muhtezile akılcılar raviye atlayarak bu tür rivayetleri yapanlara ne derler? Zayıf hadisler derler. Halbuki hepsinin senedi nedir? Vardır. Aynen Ayşe annemizin aleyhissalatü vesselam miraca çıktığında daha yatağı bile ne yapmadı? Soğumadı diyor Buhar'daki rivayette. Muhtezili altın bulmuş gibi ne yapar? Atlar. Ah bak Buhari'de uydurma var. Niye? Ali sallallahu aleyhi ve çıktığında Ayşe annemiz hayatta bile yoktu. Ama Ayşe annemiz kimdi? Ali sallallahu aleyhi ve Ayşe annemizin ve Ebu Hüreyre'nin bazı sahabelerin de kardeşlerim o vakada belki hayatta yokken veyahut Müslüman bile değilken daha sonra iman ettikten sonra veyahut doğduktan sonra gerek aleyhissalatü vesselam'dan gerek sahabelerden duymuş oldukları rivayetleri, kendileri duymuş gibi rivayet ettiği hadisler vardır ki buna da sahabenin mürseli derler. Allah onlardan razı olsun. Senet e, muttasılsa mesele ne yapmıştır? Bitmiştir. Kesiklik yoksa bizim için sıkıntı yoktur. Biz işittik, itaat ettik, bitti. Ancak kalbinde hastalık olan insanlar, imanı zayıf gevşek olan insanlar tereddüte, teşvişe düşer ve dininin değerlerini ne yapar? İnkar eder ve dininden olur. Ama iman ehli işittik itaat ettik. Bitmiştir kardeşlerim. Hatta bir meselede Uybukre bir soru soruyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah diyor bu konuda senin soru soracağını ben emindim diyor. İnandım diyor. Evet. Bugün Ebu Hüreyre işte 5376 hadis rivayet etti. 4 sene iman etmiş bir insan. Nasıl bu kadar hadis rivayet etti? İşte şöyle böyle diye Ebu yalancılıkla, hadis uydurmakla ne yaparlar? İtham ederler. Maksat bu değil. Bugün de Müslümanlara saldırıyorlar. Yalancı, şu, bu diye. Ve dün de Aleyhisselatü Vesselam'a aynı şeyi ne yaptılar? söylediler. Ondan sonra sahabelere bunu dediler. Sebep dine saldırma, dini hafif kılma, dini anlatan insanın sözünün tesirini ne yapma, götürme maksat budur kardeşler. Bugün oturun. Yani Ha Kaimpederim 90 küsür yaşında. Sorun gençliği nasıl geçmiş? Tek tek anlatır. Ticareti ne yapmış? Ne çileler çekmiş? Tek tek anlatır. E demek ki bir insanın hafızası her şeyi ne yapabiliyor? Alabiliyor. Kendiniz bile aklınızın erdiğinde beyninize kazınan meseleleri ne yapıyorsunuz? O günkü söylenen sözüyle hatırlıyorsunuz. E, sahabede Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına mazhar olan birisi e, Aleyhisselatü Vesselam'dan geleni ne yapmış? Ezberlemiş ve insanlara aktarmış. Bugün hafız olan insanlar altı bin küsur ayeti öğreniyor mu? Kaç sene sürüyor? Dört aydan başlıyor bu. 4, en zeki olan insanlar dört ayda, altı ayda ne yapıyor? Öğreniyor. Veyahut öğretenin stiline göre bu bir seneye, iki seneye ne yapıyor? Yayılıyor. Dört senede beş bin küsür cümleyi ezberlemiş birisi çok mu kardeşler? Ama maksat dediğim gibi iman etmek değil. İman eden insanların zihnini ne yapma, bulandırma. Maalesef bunu iman ettim diyen insanlar yapıyor ki bu da İmanın artma ve eksilmesiyle alakalı çok çok önemli meselelerdendir. Çünkü iman eden insanlar, imanı artan, artmaya meyleden insanlar, şek, şüphe, tereddüt, evham içinde olan insanlar değildir. İşittik, itaat ettik deyip, Allah'a teslim eden, kadere iman eden, ahirete imanları tam olan ve Allah'a tevekkül eden insanlardır en ufak bir rüzgarda, en ufak bir şeyde yalpa yapan insanlar değil. Bakın geçmişte sahabeler öyle çile çektiler ki, öyle işkence gördüler ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam bir gün Kabe'nin dibinde kendisi sırtını Kabe'nin duvarına yaslamış otururken sahabeler geldi. Artık yeter, dayanamıyoruz. Allah nerede? Allah'ın yardımı nerede diye Ali Sallallahu Aleyhi ve ne yaptılar? Bu sözleri söylediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktı. Sırtına dayadı veya altına aldı. Minderi fırlattı. Vallahi geçmiş ümmetlerin içinde öyle insanlar vardı ki sırf Allah'a iman ettim dedikleri için çırıl çıplak çölün kızgın çölüne gömüldüler. Demir taraftarla sinirleri tarandı. Veyahut demir testerelerle kafalarının ortasından ikiye ayrıldı. Yine de dinlerinden ...dönmediler, siz acele ediyorsunuz. Siz acele ediyorsunuz demiştir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. İmtihan farklı farklıdır. Gerek açlıkla, gerek yoklukla, gerek sıkıntıyla... ...gerek hariçten düşmanlarla Allah Azze ve Celle... ...zaman zaman kendi yanındaki hikmetinin gereği... ...inananları ne yapar? Dener. Ona neden, nasıl, sorusu ne yapılmaz? Sorulmaz işittik, itaat ettik dersiniz ve Allah Azze ve Celle tevekkül edersiniz ama iman eder salih amel işlerseniz ayetiyle de koymuş. Allah sizin korkunuzu götürür yeryüzünü size hakim kılar diyor ve yeryüzünün hakimiyetini size verir diyor demek ki bizden istediği iman ve salih amel biz bunları yaptığımız zaman korku ne yapıyor gidiyor Allah korkusu her şeyin üzerine galebe çaldığı zaman artık açlık korkusu yokluk korkusu atılma korkusu işkence korkusu gınaanma korkusu bütün korkular ne yapıyor gidiyor İşte bu imanın kemanete erdiğinin göstergelir ama yok Allah korkusu gitti mi artık her türlü korku gidiyor ve Müslümanlarda izzet şeref haysiyet ayaklar altında çiğnenir hale geliyor ve bir türlü ayağa kalkamıyorlar. Yaşanan olayların özeti bu kardeşler. Dünyayı sevmemiz, Allah'a kavuşmaktan hoşlanmayışımız. Allah imanımızı artırsın. Allah Azze ve Celle'ye kavuşmayı Rabbim bizlere sevdirsin. Evet, Hasan-ı Basi'den gelen rivayette, iman Gösteriş ve temennilerden değil, kalbe yerleşip amellen tasdik edilmesiyle vücut bulur. Kim güzel söz söyler, ancak salih olmayan kötü amel yaparsa, Allah bu kulu kendi sözüyle baş başa bırakır. Her kim de güzel söz söyler, salih amel işlerse, Allah onun bu amelini katına yükseltir ve misli misli misli ona karşılığını ne yapar? Verir diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Burada şu tablodaki gösterge anlatılıyor aslında. Münafık ne yapardı? Kalbinin tasdik etmediğini diliyle söyler, azalarıyla insanların içinde gösterir. Ama mümin kalbiyle de tasdik eder, Allah'ın emrettiği gibi, inandığı gibi de ne yapar? Yaşar. İşte buradaki hadiste gelen rivayette bildirilen bu iman ettiğini söyleyip güzel sözü söyleyip akabinde de salih amelde buluşmak müminin alameti o da imanın artmasına sebeplerdendir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Hucurat Suresinin 7. ayeti değil mi Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? tiksindirdi diyor. Yani insan iman etti mi Güzel söz söyleyecek, kötü amelde ne yapmayacak? Bulunmayacak. Çirkin, onun müminliğini zedeleyecek hallerden ne yapacak? Uzak duracak kardeşler. Anlatılmak istenen bu. Allah hepimizin imanını artırsın. Devam eden rivayette, İmam-ı Şafi namaz imandandır demiş. Hayvanı keserken besmele çekme, aleyhissalâtu vesselâm'a salat getirme konusunda da Kişinin hayvanı keserken besmeleyle beraber ve vesselama selat etmesi kerih değildir. Bilakis güzeldir. Allah'a inanarak kulluk maksadıyla Allah'ı zikretme, aleyhissalatü vesselama salatü selam getirme, inşallah kulun amelini, imanını artırır demiştir. Bu da bu baptan alınan rivayetlerden bir tanesidir. Allah kendisinden razı olsun. Yani sadece besmele çekmeme, arkasından da aleyhissalatü vesselama salatü selam getirme, o kişinin imanını, amelini ne yapar? Artırır demiştir. Evet. Devam eden rivayette, iman, söz ve amellen vücut bulur, artar ve eksilir. Bu da İmam-ı Şafi'nin söylediği sözlerdendir. Allah kendisinden razı olsun. İmanın tanımını yaparken akide de talebelerine böyle yapmıştır. İman, Söz ve amellen vücut bulur, artar ve eksilir. Zaten bizim akidemizde nedir? Budur kardeşler. Kalbin tasdiki, dilin ikrarı, ağzaların göstermesi. Salih amellerle artar, masivayla günahla ne yapılır? Eksilir. Allah hepimize hayır versin. Evet. Yine devam eden rivayette Abdullah bin Ubeyd bin Umeyr'den geliyor. İman, komutan, amel de onu yönlendirendir. Nefis ise serkeşlik edip isyan edendir. Komutan zayıflık gösterse onu yönlendiren nefis ona uyum göstermez. Nefis zayıflık gösterse komutan ona uyum göstermez. Bu ikisinden biri olmadan diğeri olmaz. Hayır üzere olmak için Allah'a imanla, onun için amelin veya Allah için amel ile ona imanın bir arada olması gerekir. Rivayeti tekrarlayayım mı? İman, komutan, amel de onu yönlendirendir. Bir de nefis vardır, o da insana her zaman kötülüğü emreder diyor. Komutan zayıflık gösterirse onu yönlendiren nefis ona uyum ne yapmaz? Göstermez yani kötüye doğru meyleder. Nefis zayıflık gösterse komutan ona uyum göstermez. Bu ikisinden biri olmadan diğeri olmaz. Yani ya hayırdasın ya da şerde. Hayır üzere olmak için Allah'a imanla onun için amelin veya Allah için amelle ona imanın bir arada olması gerekir. Yani burada anlatılan iki tane madde var. Bir ibadetin kabul olması için kaç şart var? İki. Bu ameli kim için yapıyor? Allah için. Nasıl yapıyor? Resulü nasıl emretmişse öyle yapıyor. Olay bu. Yani iman ve salih amel her ne yapılırsa yapılsın sadece Allah Azze ve Celle'nin rızası için yapılacak. Hiç kimsenin taltifi için ne yapılmayacak? Yapılmayacak. Buradaki rivayeti kardeşler şerh eden mahiyette Allah kendisinden razı olsun Hacer Askar'ın güzel bir tespiti var. Hazırlar hatırlayacak olursanız Ramazan ayında işlediğimiz meselelerden diyor ki alim nefis toksa şehvet açtır. Şehvet açsa nefis nedir? Toktur diyor. Yani bu ikisi birbirleriyle nedir? Taban tabana zıt. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin kitabında Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde dediği gibi bekarlarınızı ne yapın? Evlendirin diyor. Evlenemiyorlarsa ne yapsın? Oruç tutsunlar. Çünkü oruç damarları ne yapar? Büzer, şehveti kırar diyor. İşte burada da şehvetin, nefsin ağır basmaması için ona gem vurulması gerekiyor. Ve Ali vesselam'ın da dediği gibi vücutta bir et parçası var. Yani buradaki komutandan maksat kalp bir imandır. Vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Bütün azalar ne yapıyor? Düzeliyor. O bozuldu mu? Bütün azalar ne yapıyor? Bozuluyor. Dikkat edin bu et parçası kalptir diyor. Takva buradadır. Takva buradadır. Takva buradadır diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Söz söylediğinde o sözün kendisini cennete mi, cehenneme mi gideceğini düşünen Rabb'in bize bir iman, bir kalp nasip etsin. Bir şeye baktığında, izlediğinde o izlediğin şey seni hayra mı sevk edecek, şerre mi sevk edecek, bunu düşünen rabbim bize bir kalp nasip etsin. Bir şey dinlediğinde o söylediğin söz senin imanını artıracak mı, artırmayacak mı? Cennete mi, cehenneme mi götürecek bunu düşünen samimi kullardan eylesin. İşte bu hadiste anlatılmak istenen bu. Eğer komutan bütün azalara hakimse, ne dedi şimdi sizin komutanınız Abdülhamit? Hadi yürü sohbete git dedi. Komutan bir dahaki derste ya boş ver yoruldum yat da diyebilir. Hangisi seni hayra götürüyorsa anlatabildim mi? Ha bu belki basit bir misal veyahut imanla küfürle karşı karşıya kaldın. Çocuk ne diyor? Atla ana atla diyor. Ahiret ateşi bundan daha çetin. Kim söylüyor bunu anasına? Emzikteki bir çocuk söylüyor. Öyleyse kardeşlerim bu basit görülen meseleler yarın belki de bir sınıra geleceksiniz. Seçme hakkına sahip olacaksınız. Burada basit gördüğünüz şeylerde hayrı seçemiyorsanız yarın önemli kalın çizgiler olduğu yerde hakka hiç varamazsınız. Öyle bir seçim hakkınız dolmaz hemen ne yaparsınız? Dönüverirsiniz. Okursanız enfalı tövbeyi onlara diyor Allah yolunda savaşın dediği zaman onların gözlerinin saradığını, başlarının döndüğünü, senden uzaklaştığını görürsünüz diyor. Kim bunlar? İman ettiğini söyleyen, sizin içinizde hem de güzel güzel konuşan, güzel güzel giyinen, laf konuştuğunda dinlediğiniz insanlardır. Allah bizi o insanlardan uzak kılsın kardeşlerim. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi kitabımızda İmanda istisna diye bir bab aşmış. Ben kafanızı bu meselede şişirme, akidenizi, kafanızı karıştırma yoluna girmeyeceğim. Geçmişte insanlar birbirleriyle epey bir didişmişler zaten. Mezheplerin birçoğunun çıkma sebeplerinden bir tanesi de bu. Mesela Şafi mezhebinde Müslüman mısın dediklerinde ne derler? İnşallah. İnşallah. Şafi yok mu burada hiç? İnşallah. Senin mezhebin ne? Yoğun mezhebin? Allah'a mı? Hanefi, yim. Hanefi yim mi diyorsun? Ha. Müslüman mısın? Kulaklarında sıkıntı var mı? Ha belli. Şimdi Hanefi mezhebinden birine Müslüman mısın diye sorsan ne der? Elhamdülillah Müslümanım der. Bak basit bir mesele değil mi bu? Şafi mezhebinden birine Müslüman mısın diye sorsa ne der? İnşallah der. Bu meseleye binayen Şam müftüsü Sakale'in Şafi mezhebinden kız alınır alınır ama kitap ehli kadına yapılan muamele yapılırdır. İman ehlullah görüyor. Niye? istisna yaptığı için şeyde. İnşallah dedi ya Halbuki birçok gelen rivayetlerde bazı ince noktalar var. Mesela Ömer bin Hattab'a, Allah kendisinden razı olsun, bir tanesi geliyor. Ee, Ömer ona soruyor, sen sağda solda müminim diyormuşsun diyor. Söyle bakalım buna delilin nedir? Ey müminlerin emiri diyor, delilim ortada diyor. Ne diyor, sen müminlerin emiri misin diyor. Öyle deyince Ömer susuyor, Adam eline titriyor ince noktalar var. Ama kim cennetliyim derse o cehennemdedir diyor. Kim ben müminim derse o kafirdir diyor. Kim alimim derse o cahildir diyor. Şimdi burada bazı ince noktalar var. Kardeşlerim, müminim demekle inşallah müminim sözü arasında ciddi tartışmalara girmişler alimlerimiz. Bizler bunlara girmeyelim. İlla bu soruyu birbirimize sormayalım. İmanın gereği amel ettiğimizde iman edenlerin vasıfları var mı? Var. Bakara suresinin girişinde onlar iman edenler, namazını dost kılarlar, zekatını verirler, Allah'ın verdiğinden hem yer hem infak ederler, kayba iman ederler demiyor mu? E, Enfal 2'den 4'e kadar, müminin suresi var, baştan sona 1'den 13'e kadar. Yani bu vasıfları taşıyorsam bitmiştir. Anlatabildim mi? İlla buna müminim de, sen müminim dedin. Yok inşallah dedin. Elhamdülillah dedin. Vay sen yavursun değilsin. Bunu demenin bize hiçbir faydası yok. Ancak şeytanın ekmeğine yağ çalan, kuru kuru tartışmalara yol açan gelen nasların hafife alınmasına sebep olan meselelerden başka bir şey değil. Sahabeler bunlarla uğraşmamış. İşittik İtaat ettik demiş, öğrendiğini hayatına geçirmiş ve yaşantılarında cennetten müjdelenmişler. Bizlerse aynen Sevban'dan gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. Allah bir kavme diyor azap edeceğinde ne yapar? Onlardan diyor ameli alır herkesin pıt pıt pıt pıt, pıt ceder ettiğini görürsünce. diyor. Veyahut Tirmizi'nin kitab tefsirde Zuhruf 58. ayetin e, tefsir mahiyetinde gelen hadiste Ebu Umame naklediyor radıyallahu an. Peygamber geldikten sonra hiç kimse ayrılığa düşmez diyor. Bakın din tamamlanmış, peygamber gelmiş ve Allah dinini kemale erdirmiş. Ne olmuş? Her şey bitmiş. Sadece tartışma ve cedel iş diyor. İşte bu dinde ikiliğe neden olan bir bidattır diyor. Ve Zuhruf 58'i okuyor. Senin ilahın mı hayırlı? Yoksa onun mu? Bunu demeleri sırf cedel için. Onlar zaten cedelci bir kavimdir diyor. Selefimiz der ki Allah onlardan razı olsun. Birisi sana gelip de sahabeden bahset, sahabeden derse o pis bir afızidir der. Birisi gelip tevhid tevhid diyorsa o da tam bir mutezilidir, haricidir Birisi gelip de adalet adalet diyorsa o da kaderiyetçidir. Bak bir cümlelerinde o cedel ehlinin kim olduklarını ne yapıyor? Çıkarıveriyor. Ama biz ne yapıyoruz? Hemen balıklama her laflarını arkaya atıyoruz. Halbuki bırak. Almış yolu gidiyor. Yol olmaz. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın gelen rivayette bir adam alkamaya sen mümin misin diye soruyor. Aslında bu cedel sorusu bu. Alkame diyor ki böyle olmasını temenni ederim diyor. Ne kadar güzel cevap değil mi? Allah onlardan razı olsun. Ekmeğine yağ ne yapmıyor? Çalmıyor. Aynen Müslüm'ün mukaddimesine baktığımızda Muhammed İbni Sirin'e ki Allah kendisinden razı olsun büyük alimlerimizdendir. Mu'tezileden, akılcıdan bir tanesi geliyor. Gel diyor senden din konusunda tartışalım diyor ve ayetler hakkında bazı şeyler soruyor. Bilmiyorum diyor. Geliyor gidiyor bilmiyorum diyor. Adam böyle muzaffer bir edayla çıkıyor. Hemen talebeleri diyor ki Ey imam sen ki sorduğun soruyu, onun sorduğu soruyu çok iyi bilen birisin. Sen ki hangi ayet nerede, hangi taşın altında, hangi ağacın altında inmiş nüzul sebebini bilen birisin. Neden onun sorusuna bilmiyorum diye cevap verdin. İmam ne diyor biliyor musunuz? Benim kafama nerede, hangi şüpheyi atacak? Onu bilemedim, onun için cevap vermedim diyor. Anladınız mı? O imam kendi aklından, imanından şüphe etmedi. İlim ehliye, yani ilim ehlinin olduğu yerde ilme gelen ne vardır? Talebeler vardır. Zihinlerin boş olduğu, dimaların boş olduğu ilme aşık olan insanlar vardır. Onların olduğu yerde tartışma açarsanız hak onların kafaya girmez. Dolmuşta, otobüste, trende bir şarkı çalıyor Allah'a isyan. Çalma metniyle, o namesiyle kafanıza yazılıyor mu yazılmıyor yani? mu? Aynen değil mi? Ritmiyle birlikte. Peki aynı yerde Kur'an okunsa, okunmaz da hadi okunduğunu diyelim. Ezberliyor musunuz? Kafanıza giriyor mu? Hı? Niye? Çünkü şeytanın o müzikten alacağı bir şey yok ki, Ondan saptıracağı var. Ama o Kur'anla saptırdığı düzelecek. Ona mani olacak her şeyi ne yapıyor? En başta açtırmıyor. Açtırsa bile size ne yapıyor? Muhakkak bir şey koyuyor. Onu anlamanıza mani kılıyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hak olan şeyleri öğrenmede her zaman maniler olabiliyor. İşte Muhammed İbni Sir'in asla onlarla Talebelerin olduğu ortamda ne yapmazdı, tartışmazdı. Bu da bizim için bir ölçüdür kardeşler. Tartışmaya girmeyin, Münakaşaya din konusunda girmeyin. Ömer bin Abdülaziz'e, Allah kendisinden razı olsun, bir tanesi geliyor, ne diyor? Gel diyor, ey imam, senin hakkında, gel seninle din hakkında tartışalım. Ne cevap veriyor biliyor musunuz? Ha? Ben dinimi biliyorum diyor. Git diyor. Sen Arap Her kim dinini Tartışmaya açarsa çok fikir değiştirildir. Bugün bir bir aramızdan kaybolan birçok insanlar var. Niye kaybolduklarını biliyor musunuz? He? Hiç düşündünüz mü? Dinlerini tartışmaya açtılar. Amelleri tartışmaya açtılar. Ben şunu kabul etmiyorum, ben bunu kabul et. Yapma ayrı bir şey. Konuştuğun zaman bela farklı bir şey. Dininden doğrusu. Allah bizlere hayır versin. Bakın burada örnek alınacak bir cevap var. Sen mümin misin Veli? Allah razı olsun. Bak dinlemiş kardeşimiz. Demek ki bu çok güzel bir cevap. Ukkaşe soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Beni de onlardan kıl. Hesapsız cennete girecek. Hemen sahabenin bir tanesi çıkıyor. Ey Allah'ın Resulü dua et de ben de onlardan olayım. Ukkaşe seni geçti diyor. Herkes susuyor. Yani cevap mükemmel bir cevap ama öncelik her zaman güzel oluyor. Evet. Devam eden rivayette kardeşlerim. Muaz bin Cebel'in verdiği bir hutbede şöyle dediği rivayet olundu. Sizler iman edenlersiniz ve cennet ehlisiniz. Allah'a yemin olsun ki ben sizlerin Pers ve Rumlardan aldığınız köle ve cariyelerin de cennete gireceğini ümit ediyorum. Zira onlardan biri Size bir iş gördüğünde siz ona Allah sana rahmet etsin, rahmet ihsan eylesin, iyi iş yaptınız dersiniz ve onlara dua edersiniz. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Allah iman edip salih amel işleyenlerin dualarını kabul eder ve lutfundan onların sevaplarını artırır. Evet Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Hadis kitaplarının zavilerini hiç incelediniz mi? Yani bu rivayetten yola çıkalım. Hep savaşlarda esir alınan o Persler, Rumlardaki köleler, cariyeler biliyor musunuz? Sahabelerin yanındaki bulunmaları, hizmet etmeleri, onların adaletli olmaları, yediklerinden yedirmeleri, giydiklerinden giydirmeleri, onlar bir günah işlediğinde on köle azat etmeleri, Birçok dinin getirdiği vecibeler yerine getirince onlar İslam'ı ne yaptılar? Sevdiler. İslam'a gönül verdiler. Öyle bir sarıldılar ki bugün bakın Nafi kimdir? Abdullah i̇bn Ömer'in azadlı kölesi. Biz Müslüm'de birçok ifadeleri hep kimden alıyoruz? Ondan alıyoruz. Yani birçok raviye bakın böyle ama kafirler aldıkları esirlere en ağır işkenceleri, insanlığa yakışmayacak. Ne yapıyorlar? Muamelleri yapıyorlar ve kimlenmelerine sebep oluyorlar. İslamsa böyle değil. Aleyhisselatü ve sellem bir savaşta bolca alınan esirlere okuma yazma bilen müşrik kafirler ne diyor? İki sahabe öğret. Seni ne yapayım? Özgür bırakayım diyor. Yani onlara iman etme yolunu gösteriyor. Savaşta esir alıyor. Serbest bırakılınca insan ne yapar? Korktuğu insanlardan artık korkmaz. Merak eder bu insanlar. Kim? Nasıl yaşıyor? Nasıl hareket ediyor? İnsanlara karşı muamelleri nedir? Kadınlara karşı muamele nedir ki İslam'ın gelmesiyle kadına ne yapılmıştır? Değer verilmiştir. Kadınlar boşandığında bile Yahudilerde bir sene ahırda, terasta veya terslikte en kötü yerlerde bırakırlardı. Yani kadınlara muamele öbür o zamanki o batıl dinlerde öyle ağır muameller vardı ki İslam kadına bile ne yaptı? Bir asaret verdi, sıfat verdi. Ama bugünler, bugündekiler aynı aleyhissalatü vesselamın kitabında sünnetinde bizlere söylediği gibi öyle bir zaman gelecekti ki diyor insanlar hayvanlar gibi çırılçıplak dolaşacaklar ve hayvanlar gibi yeryüzünde çiftleşecekler. Kıyamet de onların üzerine kopacak. Diyor. Bugün aynı yeryüzündeki insanlara bir bakın, kadınlara bir bakın. Yani soyunmayı, çıplak dolaşmayı veya süslenmeyi ne görüyorlar? Bir şey görüyorlar. Aynı kıyamete adım adım gidiyor. Halbuki adam ciklet satıyor, kadını kullanıyor. Araba satıyor, kadını reklam ediyor. Ev satacak kadını yani kadın adeta bir meta veya bir sakız kadar değeri şu yaşamış olduğumuz dünyada yok. Ama o kadın İslam'ı ne yapmıyor? Seçmiyor. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Allah bizlere hayır versin. İşte deminki rivayet hatırladınız mı? Komutan var, amel var, nefis var. Hangisi ağır basıyorsa hükümdar ne? Şimdi yaşantınızı düşün, ev yaşantınızı, ticaret yaşantınızı, kardeşlerinden aranızdaki yaşantınızı, hangisi üstünse öne çıkan o. Nefsiniz üstün geliyorsa kardeşine düşmansın, topluma düşmansın, cemaatinden ayrısın. Eğer kalbine hükmeden imansa seni imana götüren her yere ne yapıyorsun? hoşuyorsun. Nefis, rahatlıksa o zaman rahatına düşkün olan her yere ne yapıyorsun? Koşuyorsun. Açık bu yani. Allah hepimize hayır, rahmet ihsan eylesin. Bizleri hayırdan ayırmasın. Buradaki anlatılan meselelerden de birisi bu. Yine ifadelerden bir tane bunu açıklayan bu haribu ayetini hatırlayacak olursanız. Allah'ın diyor yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Hatırlıyor musunuz? Onlar ne yapar? Allah'ı zikreden toplulukları arar diyor. Sonra gelir bulur diyor. Ne için geldiniz buraya siz? Amaç. Altında atmıyorsun. Parada atmış. Şekerimiz var ama şeker de atmış. Herkes kendisi sarıyor. Allah razı olsun. Kardeşimizin biri de infak ediyor. O melekler diyor o toplulukları bulur ve Allah'a muştulamak için diyor sıraya girer. Ve Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geldiklerinde bu toplulukları, buldukları toplulukları ne yapar? Muştularla. Ya Rabbi senin rızan için toplanan insanlar var. Ve diğer melekler de gelir, kuşatır, arşa kadar melek birikir diyor onları dinleyen. Allah Azze ve Celle o meleklere sorar diyor. Onlar ne için toplanmışlar? Senin rızan için. Benden ne isterler? Cennetimi. Neyinden sakınırlar? cehennemimden? Peki onlar benim cennetimi görmüşler mi? Görmediler. Peki görseler nasıl amel ederlerdi? Daha hırslı, daha istekli. Peki cehennem mi görmüşler mi? Hayır görmemişler. Görselerdi ondan sakınır ve ona girmemek için her şeyi ne yaparlardı? Yaparlardı. Yaparız değil mi? İnşallah. İnşallah. Bitmiyor kardeşler. Allah Azze ve Celle diyor ki onlar sırf benim için toplanmalarına binaen ben ben Onların umduklarına nail, korktuklarından da zahir eyledim diyor. Yani umdukları neyse verdim diyor. Allah'tan hep hayır umun kardeşler. Allah'tan ümid edin. Bakın ne umarsanız Allah size vereceğini vaat ediyor. Rabbim vaadinden asla sakmaz. Yani geldiğinizde düşüncelerinizde hayır olsun. Kalbiniz imanla doğsun ve dualı olsun. Ona erersiniz bakın. Boş değildir bu sözler. Devam ediyor bakın rivayet. Melekler diyor ki Ya Rabbi onların içinde onlar gibi olmayanlar var. Yani o an için biriyle gelmiş veyahut merak etmiş görmeye gelmiş. Burada ne diyordu Muaz bin Cebe? Hani o sizin hizmetçileriniz cariyeleriniz, köleleriniz var ya diyor size hizmet ettiğinde siz ne yaparsınız? Allah razı olsun Allah sana hayır ihsan etsin diye dua edersiniz ya bu da bunların cennete girmesine sebeptir diyor. Onlar diyor öyle kullardır ki aralarını aldıklarını ne yaparlar? ıslah ederler. Ben onların hürmetine onlara verdiğimi onlara da verdim diyor. Bakın ne kadar lütfu geniş bir Rabbımız var kardeşlerim. Yani buradaki gelen rivayeti şerh eden önemli rivayetlerden bir tanesi. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İmanda istisna meselesini bu şekilde Kapatıyoruz kardeşler. Bununla alakalı lehde aleyhte iki taraftan da birçok meseleler geliyor. Hatta selefimizin içinde de her iki tarafı benimseyen, yüksek, hararetli, ateşli konuşan insanlarımız var, alimlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Kimi Ömer radıyallahu anh'dan bir rivayet, kimi Ebu Bekir radıyallahu anh'dan biri, kimi öbüründen gelen rivayetleri böyle bir tarafı birisi topluyor, şöyle diyor, birisi topluyor, böyle diyor kardeşlerim, müminlerin alametleri belli. Yapın, o sıfata erin. Elhamdülillah'mış, inşallah'mış bu meselelere ne yapmayın? Bulaşmayın ve bunları da akide edinmeyin. Evinize gittiğinizde eşiniz, çocuğunuz, yakınınız size bugün iman dersinde ne öğrendiniz diye sordum da onlara ceden, ya şunu şöyle dersen böyle olur, bunu böyle dersen böyle olur, bunları aktarmayın. İman edip salih amel isterse cennete gidersin. İman ettiğini söyleyip de kötü amel işlersem bunu da cezasını çekersin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Velhamdülillah Rabbin Aleyhi.